İman üzere ölen kişinin cehennemde cezasını çektikten sonra cennete geçmesinin Kur'an'daki delili nedir? Yani bununla alakalı farklı zamanlarda izahlarımız olmuştur. Ee, kardeşimiz oraya bakabilir ama yine burada bizi ekranları başında dinleyen kardeşlerimiz var söyleyelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mevzuyla alakalı hadis i Şerif fakat hadis-i şeriften önce Kur'an kelime bakalım. Bu adamlar ne diyorlar? Bu Yahudilikten alınmadır. Başka dinlerde alınmadır. Cehenneme giren bir daha oradan dışarıya çıkmayacak, çıkamayacak. Bununla pek çok şeyi inkar ediyorlar. Esasında Allah Teala'nın adalet nizamını bununla parçalamış oluyorlar. Nasıl parçalıyorlar? Bir tarafta Müslüman var. Kemeni tevhidi söylüyor. Ama öte tarafta Kadın ticaretinden haramın her nevisine kadar bütün bunları işleyen, bütün bunlara irtikab eden bir adam var. Öte tarafta da kafir ama kimseye zulmetmemiş, sadece Allah'a isyanı var, böyle bir adam var. Şimdi bu adam halidi yine fiha ebedi, cehennemde kalacak. Fakat Müslüman olduğunu söyleyen ama kadın ticareti yapan bu adamsa cennete girecek. Neden? Çünkü cehenneme girerse bir daha oradan çıkmıyordu. E o zaman bu adam imanı vardı diye cennete girecek? Baktığınız zaman bu adamlar esasında deizme, ateizme kapı açıyorlar. Yani Kur'an Müslümanı falan diyorlar ya, oralara kapı açıyorlar. Onun için bunları takip edenlerin bir bölümüne bakın, ya deizme gidiyor, ya ateizme gidiyor. Problemi ortaya koyuyorlar ama çözümü, çözümü yok. Peki, şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakalım. allah Teala ne buyuruyor? Bakara Suresinde Rabbim buyuruyor ki, kafirleri anlatıyor bize, onlar o cehennemden asla dışarıya çıkamayacaklar. 167. ayet-i kerime mahum هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ nar, <النَّار> Yani o nardan, cehennemden dışarıya çıkamayacaklar. Peki, kafir Oraya girdi, oradan çıkamayacak. Kiminle alakalı bu ayet? Kafirle alakalı. Allah Teala inkar edenler evet onlar cehennemden çıkamayacak. Fakat bu adamlar kafirlerle alakalı ayet-i kerimeleri alıyorlar, Müslümanlarla alakalı kullanıyorlar. Hicr suresinde Rabbim, müminler de cennetten çıkmayacaklar buyuruyor. Müslüman olan cennetten, kafir olan o da cehennemden dışarıya çıkmayacak. Peki şimdi bundan sonra şuraya gidiyoruz. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, فَمَنْ يَعْمَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَا يَرَهُ omen يَعْمَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا yara Kim zerre kadar hayır yaptıysa bunu görecek. Kim de zerre kadar şer yaptıysa bunu görecek. Yani bir adam hayrı var. Bunu görecek. Peki şerri var onu da görecek. Namaz kıldı ama içki içti, sövdü, hakaret etti, iftira etti. Bunlar şer. Bu şerin karşılığını görecek bu adam. Peki nasıl görecek? Cehennemde görecek. Hani cehennemden çıkmayacaktı. Giren çıkmıyordu diyorlardı ya. Allah Teala buyuruyor ki bu adamın zerre kadar şerri varsa bunun karşılığını görecek. Peki cennete girse orada hep hayır var. Peki cehenneme girdi bu adam. Yapmış olduğu günahlardan dolayı. Hep orada kalırsa ama Rabbim buyurmuştu ki zerre kadar hayır yaptıysa bunu da görecek. Hani bu adamın cenneti de girmesi gerekir. Gördüğünüz gibi Bunların mantığıyla yürüdüğünüz zaman bir problem ortaya çıkıyor. Peki nedir durum? Bakıyoruz şimdi. Hû suresinde Rabbim buyuruyor ki: "Fe emmellezîne şekû fe finnâr lehum fîha zefîru ve şahîk. Hâlidîne fîha mâ dâmet es-semâwâtü ard illâ mâ şâe rabbuk." Yani o şakî olanlar onlar halidi fiha madame't-semavatu vel-ard. Yer ve gökler olduğu müddetçe. Yani bu kinayedir. Yani ebediyen nerede kalacaklar? Cehennemde kalacaklar. Ama illa maşa rabbuk. Rabbinin dilemesi hariç, Diledikleri haric. Yani burada ebedi şakiler cehenneme gidecek ama Allah Teala Oradan istisna ediyor. Peki ne almıyoruz? Demek ki cehenneme girip de çıkacak bir grup var. Tamam? Şimdi öte tarafta o ehli cennet olanlar, onlar da ebediyen cennette kalacaklar. 108. ayet. Ve'lledîne su'idû fe fi'l-cenneti hālidîn fīhā mā dāmetis semāwātu ve'l-ardû illâ mâ şā'e yani ebedi kalacaklar ama Rabbinin murad ettiği, dilediği hariç. Yani bir kısmı cennete girenlerin demek ki bu illa, istisna ile ne anlıyoruz? Orada başta giremeyecekler. Değil mi? İlla maşa'a rabbuk onu anlıyoruz. Cehenneme girecekler. Orada ebedi kalacaklar ama orada da illa maşa'a rabbuk böyle buyurmuştur. Peki şimdi Kur'an'ı Kur'anlandırıyoruz. Femen ya'mel miskale zerratin hayra yara ve men ya'mel miskale zerratin şerra yara. Zerre kadar hayır yapanlar bunun karşılığını görecekler. Zerre kadar şer işleyenler onlar da bunun karşılığını görecekler buyuruyor Rabbim Zirza suresinde. Femen ya'mel miskale zerratin hayra yara. Şimdi zerre kadar hayır yaptı görecek. Zerre kadar şer yaptı görecek. Bir Müslüman şerri var. Ne yapıyordu? Ayet-i Kerime ne diyordu Huz suresinde? Onlar cehennemde ebedi kalacaklar. Şaki olanlar ama bir kısmı ebedi kalmayacak. Cenab-ı Hak onları illa maşa'a rabbuk derik istisna etti. Yani bu adamlar o zaman hayrın karşılığını Cehennemden çıkıp cennete girerek görecekler. Peki öte tarafta yine o an melle dine cenneti khalidine Fiha madame tis semawatu walardu illa maşa arabuk, ehli cennet olanlar ebedi cennette kalacaklar. Ama bir kısmı değil illa maşa arabuk. Neden? Çünkü onlar günahkardılar, başta cehenneme girdiler, sonra oradan çıkacaklar. İşte Ohu suresindeki ayet-i kerime tam bu Zilzav suresindeki ayetleri tefsir ediyor. Diyor ki onlar geç gelecekler. İlla maşa'a rabbuk. Şimdi o zaman dönelim. Cehennemde olanlar ebedi kalacaklar. Cennette olanlar ebedi kalacak. Cehennemde olanlar kafirseler ebedi orada kalacak, çıkamayacak. Peki cennette olanlar ebedi kalacaklar اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكُ Ama günahkarsa cehenneme bir uğrayacak. Allah Teala murad ederse hiç uğramadan doğrudan cennete girmiş olur. Uğrayacak ondan sonra cennete girmiş olacak. Peki şimdi bu ayet-i kerimelerden sonra Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Bukhar rivayet ediyor. يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ şefaati Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem fe yedhulûne'l cenne yusemmevne el cehennemiyyin bir kavim, bir topluluk cehennemden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatiyle çıkar cennete girerler onlara cehennemiyyin adı verilir gördüğünüz gibi ayet-i kerimeyle ayet-i kerimelerle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifi arasında tam bir ne var? muvaffakat var uygunluk var Peki bu adamlar ne diyorlar? Birisi cehenneme girdiyse eve kalacak. Oradan çıkıp cennete giremez. Bunlar ne söylüyorlar? Ya bu adam evet Müslüman ama şu kadar adam öldürdü. Bu adam katil, bu adam zinakar bu adam müfteli. Yani bu adam doğrudan cennete girerse öteki düz bir kafir. Bunları yapmamış. Bu Allah Teâlâ'nın adaletine muvafık olur mu? Olmaz. Bunları düşünen bir adam ateizme gider ama Kur'an-ı Kerim bunların algısının çok fevkindedir kardeşim. Raziler olmadan, Beyzaviler olmadan, oryantalistlerin talebeleriyle Kur'an anlamaya kalkışılırsa işte bu maalistlerin yapmış olduğu budur. İşte meseleyi getiriyorlar, deizme getiriyorlar, ateizme getiriyorlar, insanları bunun kucağına atıyorlar. Ama ulemamızın zaviyesinden baktığınız zaman, meseleleri Kur'an-ı Hakim'in muazzam bir hikmetle ifade buyurduğunu, adaleti mahza ile ifade buyurduğunu görüyoruz kardeşim. Görüyoruz. allah Teala bunlara feraset nasip eylesin. Yani kardeşim, bu soruyu soran kardeşimiz ayet istiyor ya, zannediyorlar ki onunla ayette bunun cevabı yok. Peki, bu adamlar Bugün bu mikâste olanlar ulemamız zamanında olmadığından akide kitaplarımızda bu şekilde bir cevap yok. Ama Kur'an-ı Kerim öyle muazzam bir kitap ki hangi fitne varsa mutlaka onun cevabını verirken onunla bir nükte Onda bir hakikat buluyorsunuz. Yani Kur'an-ı Kerim her mevsimde açan bir çiçek gibi. Ona müracaat ediyorsunuz ve sonra olay ve hadiseye dönüyorsunuz. Mutlaka bu kitap size çözüm yolunu gösteriyor kardeşim. İslam hiçbir soruyu cevapsız bırakmaz. Bırakmaz, bırakmaz. İşte bunların yalanları ortadadır.